Açık dergi. Hadi evet, kısa bir ara verdik. Açık dergide taksim direnişi özelliğinde devam ediyoruz. Saat 18:34 oldu. 19 itibariyle taksim dayanışması bir çağrı yapmıştı. Taksim Meydanında buluşulacak. Bugün sabah 8'den beri aslında bu yine devam ediyoruz. Bir şekilde gün içinde Gezi Parkının da revirin revirin önündeydik ve çok fazla yaralı evet. olduğunu bizzat gözlerimizle gördük ve bu konuyla ilgili biraz az ayrıntılı bilgi almak istiyoruz şu an evet arada revire sürekli olarak oksijen tüpü ve astım ilacı gerekiyor evet. onu söylemek lazım yardımda bulunmak isteyenler orada yol üstünde olanlar bu notu da düşelim az evvel canıt biraz anlattı bütün gün boyunca gaz saldırısı sürdü. Acilen oksijen tüpü ve astım ilacı evet. gerek var. Aynı zamanda burada çalışanlar içinde dahil olmak üzere pek çok kişi için de e, gaz maskesine ihtiyaç var. Toz maskesinden farklı olarak. Evet gaz maskesi etkili olanız. E, şimdi Tabip Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu telefon attığımızda son durumu konuşacağız. Evet. Ali Bey merhabalar. İyi merhabalar. İyi akşamlar. E, aslında hemen soralım istiyoruz. Biz bugün içinde e, Türk Teleplikler Birliği'nin e, son Durum raporu nedir? Kaç yaralı var şu an? Şimdi öncelikle raporu söylemeden önce e, bu acil durum listesi dediniz ya. Hı -hı. E, oksijen tüpüne, gaz maskesine, değişik ilaçlara. Mışkısız ihtiyaç var ama hepsinden önemlisi e, biraz akıl ve vicdana ihtiyaç var. Hı -hı. E, ben öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani bu ülkeyi Hı -hı. yönetenlerin, bu ülkede erk sahibi olanların Biraz akla ve vicdanına ihtiyacımız var. Çünkü olaya e, sağlık gözüyle bile baksak e, son 14 gündür e, iki yurttaşımızın gencecik çocuğun ölümü, bir emniyet e, görevlisinin ölümü e, yetmezmiş gibi e, en az e, 26 tane kafa travması e, ciddi ameliyat geçirmiş kafa travmasından beyin ameliyatı geçirmiş yaklaşık 12 kişi. E, sayısız e, uzuv kırı vesaire yani vesaire denemeyecek her biri insan yaralanması. Hı. Bu yetmezmiş gibi bugün filmi başa sarıp yeniden Taksim Meydanı'nda e, Gezi Parkı'nda e, hiç kimseye dokunulmayacak e, vesaire gibi laflarla başlayan ama şu an itibariyle e, tamamını da bilemediğimiz, takip etmekte zorlandığımız ve an be an artan e, biri çok çok ağır olmak üzere 12 tane yaralı var içlerinde yani daha doğrusu bu, yaralı sayısını kestiremiyoruz yani vali bir polis ve bir gösterici yaralandı diye açıkladı ki yani buna hakikaten kargalar güler. Evet. Şu an ben bunu konuşurken muhtemelen en az an itibariyle iki üç kişinin yaralanmış olma ihtimali çok yüksek çünkü mevcut tutumda bir değişiklik yok yani her bir araya gelene gaz vesaire evet. e, Şimdi burada 3 e, e, kişi e, ciddi kafa travması geçirmiş. Bunda bir tanesi çok çok ağır, e, uzun kırıkları var, nörolojik problem geçirenler var. Tamamını sayı olarak dökmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, an itibariyle e, tıbbi durum tablosu Gezi Parkı'nda hiç de barışçıl, hiç de... E, böyle arılar, çiçek kızıpları, parktaki hoş çocuklara davran, davranış gibi yaratan imajda uyumlu değil. İmaj gerçeklikle kıyaslandığında ne yazık ki ciddi bir saldırı ortamıyla karşı karşıyayız. Bir an önce ben acil ihtiyaç listemizi sıralıyorum. Akıl ve vicdan biraz sağduyu. E, demokratik taleplerin karşılanmasına dönük somut bir adım hı hı. E, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz bütün bu tip bir tablo ve aynı zamanda toplumsal tablo e, bizlerin de içinde olduğu Taksim dayanışmasının e, Taksim civarında beton yığını arasında tek bir vaha olarak kalmış bir parkı park olarak e, kalsın talebiyle hayır burayı betonlaştıracağız illa betonlaştıracağız diyenler arasında bir tartışmadır o bazen kaynıyor Konu neydi? Konu molotof atandı, gaz mı atandı, o mu yaptı? Konu bu kadar basit ve sadedir. Bu kadar insanın yaralanmasına, ölmesine, travma yaşamasına sebep olan şey bu kadar basit ve sadedir. Hmm. Bu insanlar farkın fark olarak kalmasını, bunun resmi olarak açıklanmasını, e, bugüne kadar yaşanan gerçekten kimsenin de kabul etmediği dünya ve Türkiye'de hiç kimsenin kabul etmediği bu tablonun müsebbibi olan güvenlik görevlilerinin ya da va idari amirlerinin, valinin, ee, bu konuda soruşturulmasını, gözaltıların serbest bırakılmasını ve hepsinden önemlisi taleplerine, duygularına, düşüncelerine saygı gösterilmesini istiyor. Bu kadar basit ve sade. Hmm. Zaten atılacak bir somut adım hem e, bu gençlerin de, e, istiyarların da, kadınların da, Türklerin de, Kürtlerin de, işçilerin de, işsizlerin de oluşturduğu bu e, halay tablosuna karşı atılacak bir somut adım aslına bakarsanız hem kendilerinin ifade özgürlüklerini karşılayacaktır. Hani o duyguyu yaratacaktır. Hem parkın park olarak kalmasını sağlayacaktır. Hem hani bir toplumsal barış iklimi yaratacaktır. Bu nedenle bir kez daha sağduyuya, akla ve vicdana davet ederek bitirmek istiyorum. Evet Ali Bey aslında sizin bu konuşma içinde bahsettiğiniz bu Direnişin gerekçeleri Taksim dayanışmasının taleplerinin de içindeydi Bu bağlantıda evet. aslında bir soru sormak istiyorum Geçtiğimiz Buyur. çarşamba umarım yanlış hatırlamıyorum Bülent Arınç'la görüşen evet. Taksim dayanışması adına görüşen ekibin içinde siz de vardınız evet. Aslında oradan baktığımızda geçen çarşambadan bugüne salı gününe baktığımızda Hem oradaki atmosfer hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum Hem de bugüne baktığımızda nasıl yorumluyorsunuz bu durumda? Bir akıl, akıl tutulması bu ee, gerçekten bizi dinleyen herkese bunu söyleyebilirim. Bir akıl tutulması yani üstaksın dayanışma sahadına e, buradaki yüz binlerin, Türkiye'deki neredeyse milyonların duygularını yansıtmak için gittik. Yoksa savunları ne resmi temsilcisi, ne önderine çağrıcısı bir şey değiliz zaten. Bu toplumun bu hareketin güzelliği de orada. Kimseden ne emir alıyor, ne bir direktif bekliyor. Bizim bir talebimiz var diyor yaygın olarak, bizim bir duygumuz var diyor, bir hassasiyetimiz var diyor. Bu hissedilsin, görülsün diyor. Bunu da görmek, hissetmek çok kolay Ve 14 gündür bir akıl tutulması yaşıyoruz. Biz görüşmede de söyledik, somut bir adım çok şeyi değiştirir, bütün vaziyi değiştirir ama ne yazık ki onun yerine bugün Gezi Parkı'na müdahale, hafta sonlarına kutuplaştırıcı mitingler ee, yeniden mecliste çok sert söylemlerle karşılaşıldı. Hı hı. İşte bu söylemlerin kime karşı yapıldığını ben merak ediyorum. Yani bütün bu oluşan karşıt dil yani mesela parka park istemeyen illa beton bina yaparım diyen, e, yurttaşlarının taleplerini göz ardı ederim diyen, ben ne dersem o olur taleplerinizi önemsemem diyen bir şey çiziyor, bir tablo çıkıyor karşımıza. E, bunu hakikaten basit bir akılla algılamak mümkün değil. Bir ziyasi proje olarak da bir yere oturmuyor. En azından benim kafamda. Yapılmak istediğinin amacı ne olduğunu anlamıyorum. O nedenle ben bütün yurttaşlarımıza, dinleyenlerimize yani basit düşünmekten yanayım. Olay basittir. Biz, bizim de içinde olduğumuz taksim yanlışması farkın fark olarak kalmasını istiyor. Bu talebimizin bir demokratik talep olarak bu taleple birlikte bu duygularımızın hissedildiğini algılandığını görmek istiyoruz. Buna karşı gösterilen reaksiyonsa Hayır beton kışla yapacağız Talebinizin de bir önemi yok ee, Önemsemiyoruz. bir akıl tutulması bu yapılan resmi görüşmede de sonraki e, karşılıklı ya da süreç içerisinde atılan adımlarda da bunu görüyoruz ee, insanlar kendimde dahil olmak üzere e, talebinize sahip çıkmak dışında bir e, seçerek demiyoruz yani, yani evet. şu mu bekleniyor Ben merak ediyorum ee, mesela biz bu, bu yüz binlerce insan evet park olmasından vazgeçtik. biz park istemiyoruz desin mi bekliyor böyle bir ihtimal var mıdır mesela? <gülüyor> şu noktadan sonra olmadığı çok açıklısı aslında hayır, hayır. sadece tutum evet. olarak bir karşı tutum olarak Tabii. söylemiyorum bir akıl olarak hani evet. insanlar nasıl ifna olur evet park olmasında burada belki onun birini olsun biz ifna olduk hani niye ifna olacağız bir argüman mı var mesela onun karşısında çok daha büyük bir park yapılacağına dair bir e, teori mi kondu bir tezmi... hayır Hı. bunun karşısında daha büyük bir miting yaparız dendi Hı. Bu bir akıl Evet Tam böyle olduğu için zaten siz esasında konuşmanızın başında belirttiniz. Tüm gün boyunca süren saldırılar, polis saldırısı kurnaz denebilecek bir biçimde devam etti. Yani medyada Öyle hani birkaç hafta önce olan gibi çok dikkat çekecek, şiddetli saldırılanmış gibi değil ama sürekli parkı taciz eden, parktaki insanları taciz eden, etraftaki e, insanların da bir nevi canına kasteden, az evvel Can ile konuşuyorduk, garip bir hamle esasında yani garip dediğimiz akıl dışı bir e, hamle. Tam da söylediğiniz sebeplerden yani bir takım e, politikalara, politik nasıl söyleyeyim e, yönelimlere hapsolunması ve esasında kulağının tamamen oradan çıkan sese sağır olması ile alakalı galiba burada idarecilerin. Örneğin de diyoruz ki yani bir an önce bir inisiyatif alınır. Çünkü bugün gerçekten önümüzdeki tablo kötüydü. Siz de rakamları toplamaya çalıştığınızı evet. e, söylediniz. Biz de ilerleyen yayınlarda bunu. Çok bunun... hı hı. Evet. olabilir diye kaygılıyız. Evet. Yani endişeliyiz en bir Aynı Aynı Kim örgütü olarak. Evet. Ee, Gerçekten e, oluşabilecek çok daha bir e, tablo ile karşılaşmaktan endişe değil. Böyle bitirmiş olalım. Evet, aslında hı hı. bir sorumuz var size soracağımızda. Bey. E, bugün içerisinde Dashbi bir haber yapıldı. Bugünkü müdahale sırasında bir ölü olduğu haberi çıkmış. Bu konuda herhangi bir bilgi var mı ettiğinizde? Ee, şöyle, bu an itibarıyla e, ölü haber yok ama. Biz... Onu söyledim konuşmamda evet, bir, bir, e, bir bir e, park dövüşçisi park savunucusu hatta çok genç bir e, bir genç e, çok ağır yaralandı yani beyin doku abiyeti yani kafatası kır kırılmaz sınırlı olmayıp e, beyin dokusunun da harap olduğu açığa çıktı bir yaralanma biz ondan çok kaygılıyız evet. Evet. E, an itibariyle bir e, ölüm haberi almadık ama. Umarız bu çok Evet, müthiş endişeli olduğumuz bir durum bu. Hiç şakası yok. Evet. Ee, bu... Ne yazık ki durum bu. Takip ediyoruz. Ameliyata alınmıştı, ameliyattan çıktı. Ancak halen o kritik eşiği koruyor. Hem de çok ciddi bir biçimde koruyor. Ali Çerkezoğlu çok teşekkür ederiz. Yerimize katıldığınız çok için. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Ali Çerkezoğlu'nu dinledik. Tabipler Odası e, Sekreterliği. E, 12 yaralı olduğunu söyledi. Biri çok ağır zaten bir, biraz önce de bahsetti. Evet. Umuyoruz kötü bir haber almayacağız. E, genç arkadaşımızla ilgili 3 kişinin de ciddi kafa travması olduğunu söylüyor. Onun yanı sıra bugün Tabipler Birliği e, sadece gaza maruz kalma nedeniyle 84 bin kişinin e, aslında yaralı olduğunu söyledi. Yani gaz mağduriyetinden hı hı. bahsediyoruz burada. Bu tabii inanılmaz bir rakam. Yani gazla karşılaşan 4.033 kişi nefes darlığından 360 8 kişi astım atağının başlamasından 137 kişi de hipertansiyon atağının başlamasından e, hastanelere gitmiş. Genel rakımda 84 bin olması epey kaygı verici tabii. E, yani gaz e, taleplerinin de içinde yer alan aslında kimyasal tamamen kimyasal olan bu gaz bombasının da yasaklanmasının ne kadar önemli olduğuna dair bize önemli bir rapor sunuyor bu son e, verilerde bir yandan. Evet Taksim dayanışmasının talepleri arasında yer alan gaz kullanımın Biber gazı kullanım bir an önce durdurulması talebini de almalıyız. Brent dünkü konuşmasında kayı alınmayacak taleplerden biri olarak e, dillendirmişti. Açık dergi